Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Başka bir dilde olma seni çok güzel söyleyecekti şarkıyı. Kalpli insanlar günaydın hepinize 7 Ocak 2015 Çarşamba sabahında Modern Sabahlar radyonuzda. yine Karvalar şehrimizde Üstelik bugün sıcaklıklar Sıfırın epey bir altına indi. Yani zaten sıfırın altındaysak daha da dibe inelim dediler. ve e, Herhalde bugün sohbet içinde bir şekilde denkleyecektir. İlk söyleyen siz olun da o sofranın, o ortamın en sıkıcı insanı bir anda siz olun. Ne o? Alttaki kart tabii donmuş olduğu için bugün daha tehlikeli. Bugünkü cümlemiz bu. Aa, sen bunu takside yine gelirken şey yaptın galiba sarf ettin taksisi. Ben girdiğim her ortamda ilk bu lafı ben edeceğim. E, yalnız ben tepkisi şey yapamadım. Bir, biraz uzak kaldım ben o sohbete. Bugün ne dünden dedin? daha tehlikeli dedim. He, onay verdi yani. Tabii canım. Keşke hazır o konuyu açmışken güvenlik caddesi anını da anlatsaydın. Yok gibi. hiç artık böyle riskli konular değil. Artık hep gümbür gümbür anılandı. Keşke alır. benim gelseydim, ya. şey yapsaydım ya, pas atsaydım gelseydim. Ek... Çünkü yeni bir taksici yeni bir şans. Hayır. <gülüyor> yani... Yeni umutlar. Pırıl pırıl 0 kilometre taksilerle geldiniz. Yok ben artık kendimi tutuyorum. Zaten dün o kadar size böyle gözlerinize yalvararak bakarak bir şey anlatmak istedim anlatmayayım ama aslında anlatmayı çok istiyorum ama sıkıcı olmamak için anlatmıyorum falan anlat, dedim. Anlatmadınız. Yok anlatmadım. Allah onu. aşkına anlatma olasın. Anlatmak istiyorum kendimi. Lütfen lütfen lütfen ege. Biz onu yayında anlatırsın diye şey yapmadık. Kendimize şey yaptık. Artık ben kendime bir dünya ayırdım kendi içimde. Bazı şeyleri sadece kendime saklıyorum. Ah canım benim. Ah canım benim. Ama başka kimseye saklamadığım şeyler de var. Ne diyor ya ne diyor sabah sabah bir Bilmiyorum böyle hınzırlıklar şeyi böyle kaşı göz ayrı oynuyor. Elimde. <gülüyor> Elimdeki e, Metin. Nasıl diyelim? Aa yazılı ilk Hı -hı. defa yayına Aa, yazılı, çalışarak, çalışarak, çalışarak gelmiş. Çalışarak gelmiş vallahi çalışarak gelmiş. Yok ben çalışmadım. Gelmiş. Kim? Ha, senin değil mi notlar? A -a -a Ahmet Sağlam Show. Show. Ahmet Sağlam'ın e, dinleyicilerimiz bilirler. Bizim dükkandan Ahmet'in. 2015 yılbaşı gecesi için hazırladığı ancak yoğunluktan sunamadığı sunamadı. <gülüyor> gösterisi abi benim işime yaramadı bataryayı Baresel belki kolay. siz kullanırsınız diye yani verdim. yıllardır aradığımız metin yazarını bulduk metin mu? metin yazarını bulduk hakikaten <gülüyor> abi ona bir yer daha var ben bunu <gülüyor> ayarlayayım <gülüyor> Olur inşallah inşallah. Geleceklerde patlatırız o zaman. Bakmadım Kimseye de göstermedi sevgili dinleyiciler. yani şimdi kağıt seslerini duydunuz her zaman kağıt bir bir sesi varmış ben onu okumamıştım bir efekt olarak kullanılır bizim yayında bu sefer gerçekten cebinden kağıtlar çıkardı <gülüyor> yani hakikaten e, günün içinde ne bu <gülüyor> ne oldu ne yapayım ya? okuyayım mı başlayayım mı? Ha, hemen Ahmet sağlam tamam peki geçmiş yayınlara dair sorular geliyordu. Da, Bu o... Buyursunlar hemen ilk önce onları cevaplayalım. Ee, Özgür Bey Amerika'dan. Selamlar demiş. Merhaba, Önce. keyifler olsun. Ondan sonra podcast... Neresinden ama Amerika'nın neresinden? Amerika Memphis mi? Batı Yakası. Batı Yakası mı diyorsun? Podcast'i yeni dinledim demiş. Fahir'in süten takma yarım kalmış. Oktay sana soracağım bu konuyu demiş ama yarım kalmış öyle. Onu da ilerleyen e, programlarımızda yerden kaçmıyor acaba <gülüyor> o konuya döneceğiz. Evet, o açık kaldı. Birkaç kişi sordu Fahir'e konuyu. Evet. Çok da uyandıran diye? bir şey. Evet. evet. Benim sütüyen takmam. Neden? Benim gelmediğim bir gün konuşuldu. Galiba evet. O. Ya zaten sen evde deniyordu. Doğru, doğru zamanlama <gülüyor> ustası olarak 2015'te de devam edeceğim hayatım. Bu konuda senin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı. Her konu olduğu gibi devik ederiz. Bir e, badireyi daha atlattın. Ege. Teşekkür ederim. O soruyu soracağız sevgili dinleyiciler merak eden dinleyicilerimiz Takipçileri Zamanlamasının ama... manidar olacağı bir anı bekliyoruz. O soruyu sormak için. Başka sorular varsa dinleyicilerimizden onları alalım. Yoksa a -a -a -ahmet, Ahmet Sağlam Show. Buyurun günaydın mesajlarını günaydın diyerek karşılık verelim ve şovumu, şovumuza dönelim. Var. Hemen dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Gaga Jero'nun ilk ekip arkadaşlarından bir tersi değil mi? Düşündüğümüz zamanında. Evet. Ee, onlardan biri Ahmet Sağlam'ın. 2015'te e, yılbaşı gecesinde şöyle bir mikrofonlu eğlentiler arasında bir an mikrofonu Ele alıp e, hazır, sunmayı planladı ancak gecenin yoğunluğu yüzünden sunamadı e, gösterisi patronlarımız ve ben adın aslında öyle bir başlık yok da evet. öyle gibi bir gösteri e, sizlerle paylaşmak istiyorum istersen burada e, güzel mi ya format olarak sen beğendin mi Ben yıllardır bu işin içindeyiz biliyorsunuz formatlı bir şey yapmayı beceremedik burada tam bir format var. Hmm. Sen bu arada Ahmet taklidiyle mi yapacaksın yoksa? Yok gerçek şey metni okuyacağım şimdi. Sen metini oku, tamam. Metin, okay. Metin'i okay. okuyacak evet. Okay. Ee, Fahir Öğünç'te başlıyor. Allah Allah. Öyle liste, liste mi? Tabii canım. Yani, Çarşaf liste. Karakterin özellikleri. Zaten şimdi birazdan formatı şey yapacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Heyecanlandırdın beni Çok ya. Çok Not almamız gerekiyor mu Ege yoksa? Yok canım zaten. Bana bir da var doka, zaten Hepimiz o. sırtımıza sonra dövme yaptırırız. Tamam. Fahir Öğünç'te başlıyoruz. Akşam çorba içmeye gideceğiz derse inanmayınız bu yaz tatile gideceğim tatilde alkol içmeyeceğim derse inanmayız <gülüyor> Sözüne güve Bunlar bir dakika şimdi bunlar şey mi inanmamamız gereken Evet özel gereken bir özellik. tane de özellik Radyoda Ege Kayecan'la uğraşacağım derse inanınız sigaranın canın cehennemi artık içmeyeceğim derse inanmayınız. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlenince dükkandan çıkıp gitmeyeceğim derse inanmayacaksınız. <gülüyor> artık hiçbir hatunla dans etmeyeceğim derse inanmayacaksınız. <gülüyor> Allah Allah. E beni Ahmet Sağlam radyo programına dahil edeceğim derse inanmayınız. <gülüyor> Ege Bey kabul etmez, Modern Sabahlar 2 yaş kışıklığı kaldırmaz diye de burada Hoş, orada Punchline'den <gülüyor> bir tane var. <gülüyor> Punchline'ın oymuş evet. Geldik Oktay demişim. <gülüyor> Buyurun. Akşam hamama gideceğiz derse... İnanmayın. <gülüyor> ben bunları okurken neler dönüyor dükkanda benim olmadığım yerden. Bir, ne oluyor 11'den kapanışa kadar... <gülüyor> bir hamam, çılgınlıkla. Hamama gidiyor. Yok hiç öyle hamam falan şey olmadı ya. <gülüyor> Vallahi ben de. Dur bakalım neyse en son şey yaparız. Ahmet'in dünyası <gülüyor> sonuçta. <gülüyor> 2015'te hiç siyaset konuşmayacağım derse... İnanmayınız. <gülüyor> <gülüyor> Hesabında kitabına güvenirim. <gülüyor> bir olumlu. <gülüyor> Şimdi devamında bak. <gülüyor> şey gibi bu. Ö ölçüsü var. Tabii. Fark ettim bilmiyorum. Tabii bir canım. tane inanmayınız, bir tane hoş bir şey. Ondan sonra tekrar inanmayınız listesi. <gülüyor> Fahiro 3 ve Ege Kayacan arasında artık radyoda ara bulucuk yapmayacağım derse... İnanmayınız. inanmayınız. <gülüyor> Pronun ve sigaranın canın çıksın artık içmeyeceğim derse inanırsınız. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlenince artık susma ve küsme hakkımı kullanmayacağım derse inanmayınız. <gülüyor> artık hiç kimsenin kötü polisi olmayacağım derse inanmayınız. Oo, o kadar kötü polis lafları falan. Vay, bunlar edin Burada bir kere bu... üniformayla görmüştüm. Okuması böyle. zor diye şey yaptım da bu tamam. laflar. E, atlattım aslında. Artık hiç kimsenin parantez içinde içten en iyi, parantez kapa, kötü polisi olmayacağım derse inanmayınız. Ha, tamam şey anlaşıldı. Var. 2015'te menümüze zam yapmayacağız derse inanmayınız. Çünkü başa dönelim hesap kitabına güvenelim. VGK'yecan. Evet. Bakalım iki inanmayınız bir olumluyla başlayacağız herhalde. Tipi akşam ateşleyeceğim derse inanmayınız. i̇nanmayınız. <gülüyor> Bu yaz tatilinde İzmir'e gitmeyeceğim derse... ...inanmayınız. Çaldığı müziklerin güzelliğine... Bakın <gülüyor> geldi format, format oturdu. Falan. Fire öncü Radyo'da çekiştirmeyeceğim derse... ...inanmayınız. Günde 6 tane espresso, 2 paket sigara içmeyeceğim derse... ...inanmayınız. Sinirlenince odasına gidip orada müzik dinlemeyeceğim derse... ...inanmayınız. İnanmayınız. <gülüyor> Artık hiçbir hanımefendiye fal bakmayacağım derse... İnanmayız. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? sen fal mi döndürüyorsun? <gülüyor> fal yapıyorum. Ne yapıyorsun? Elli personel maaşlarında yüzde zam yapacağız derse inanm İnanmayız. <gülüyor> Bence tam bir e, toplumsal hicif. Çünkü buradan mesajlar da veriliyor, şeyler de veriliyor. Hem yerden yere vuruyor ama yani yerden yere vururken de yüzümüzde tatlı bir gülümseme. Evet. Aynı yani burada. burada herkes üzerine düşeni alsın diyeceğim ama zaten liste halinde, <gülüyor> <gülüyor> isim altında yazıldığı için zaten öyle bir şey demeye de gerek yok. Vallahi çok Herkesin... güzelmiş, vallahi çok... Ben ama bunu Ahmet'ten, bir de Ahmet'ten dinlemek evet, isterdim. Evet, ortam kuralım da. Bir kuralım, hakikaten mikrofon falan filan yine o geceyi hiç yaşanmamış gibi baştan yaşatalım. 2015'i bir kez daha yaşayacağız dersek... İnanmayınız... <gülüyor> 2015'teki 7 Ocağı bir daha <gülüyor> e, göreceğiz. Bu Efendim? dakikalarda bir daha yaşayacağız dersek. Milan Milan Milan <gülüyor> Ay Neler oluyor neler bitiyor yahu. <gülüyor> Kafam benim şu anda dağıldı. Benim de dağıldı. Benim de dağıldım. Çok üşüyorsanız çünkü bunları evet bunları yiyin diye haber var onu verelim hava biliyorsunuz ne kadar yemek yiyin mi? Yiyin yiyin yiyi. Ya yiyin. onunla ilgili Bensin, benim şöyle bir teorim var hı. galiba kışın çok çok yemek yemek lazım yemek yine ince insan biraz ısınmıyor Is değil mi? Ne kadar mesela mantıklı. sokağa çıkacağız şimdi karda yürüyeceğiz bir şeyler atıştır yolda. Ne kadar Vücut güzel. Vücut içeride de çalışsın ki orada içeriden ısınsın. Kan, kan diyorsun, pompalasın diyorsun, her yere diyorsun. Diyorsam <gülüyor> inanmayınız. <gülüyor> i̇nanmayınız. <gülüyor> ee, soğuk hava ve kar etkisini artırırken uzmanlar üşümeyi engellemek için, hastalanmamak için bunları yiyin gari diyorlar. Ee, Gari'yi eklemediler. Tamam hadi yalan söylemeyeyim. Ee, anti... Yöresel uzman olabilir niye? Evet zaten. Yiyin gari. <gülüyor> Valla böyle. Merhaba. Anti... <gülüyor> Antioxidant etkisi nedeniyle. Ee, soğan ve sarımsağın... Bol tutulacak. Da, bol tutulması gerekiyor. Belki kışın zaten insanlar birbirine çok da sokulası yok. Sokulası yok, doğru. Ondan sonra yiyin abanın sarımsakları baş baş, soğanları... E, soğanlar neyle satılıyor? Sarımsakları diş diş. Evet, sarımsakları baş baş, baş. baş yiyiniz. Çok güzel. Diş diş ve baş baş yiyiniz. Soğan ee, yemeyin baş baş diyen e, uzmanlara... İnanmayınız. i̇nanmayınız. <gülüyor> Aklımdan gitmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Format nasıl yerleştiyse kafama faiz. Soğan Çok diyorsun, gidiyor, sarımsak diyorsun, İnanmay İnanınız, <gülüyor> inanmayınız diye geçiyor. Omega ya. 3 ve selamyum için haftada 3 gün ızgara balık yemeyin dersek... İnanmayınız. i̇nanmayınız. <gülüyor> <gülüyor> ee, yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, kereviz, maydanozu sapı ile götürün dersek... İnanınız. İnanınız. <gülüyor> Yalnız gerçekten şurada ilk defa sayılan sebzelerin hepsini ben seviyorum yani. Neyi ıspanağı kerevizi falan filanı mı? E zaten e, ne yiyorsunuz? dünyanın ki? en güzel sebzesi. Kereviz. Özellikle üstüne böyle ıspanak yatağı haline getirdiğinde o harika ben olur. Ben markette kereviz alırken böyle torbaya diğer kerevizlerin sapını da koparıp koyuyorum. Teşekkür ediyorum. Seni hınzır. Vallahi çünkü millet koparıp alıyor. Ben onu koparılmışlar var bazı koparılmamış olsa da. Hayır sapını mı tane... alıyorsun özellikle sapını almıyor. Kereviz bir kereviz. 5 kerevizlik sapla çıkıyor marketten. Senin aldığın Hı -hı. kerevizler. Bunlar da anılar. Bu var. da bir anım gene. Anımı artık yaşanmış yani, mı? Gene sevilmedi anım ya. <gülüyor> anım, gene tutacağım kendimi. Hayır Vallahi bir de bir var? başarı hikayesi olarak anlatıyor desem Kesin. kereviz kasadan geçmiyor. Çünkü tartılıyor değil mi? Evet yani. zaten o yaprağı parasını değil. veriyorum o yüzden yani şey. O yani. da bir başarı hikayesi olarak diyorsun. Bir barış, ba başarı hikayesine devam ben edelim. ben diğerin Ahmet'le konuşayım da şunu ben öyle şey yapacağım Ahmet'le karşılıklı oturalım. Bunu anlatmayı düşünüyorum abi. Şöyle anlatırsan güzel olur. Değerlendirme topla. Şey yapsın tamam. ee, Devam edelim. Portakal, nar, mandalina ve kivi. Ee, Baya her şeyi saymışlar ya Ne buluyorsanız ye demişler Özellikle de salataya havuç rendelenmesin Derseniz inanmayınız çünkü <gülüyor> Rendele bütün... Rendeleyin mi diyorlar rendeleyin. rendeleyin havucu ister rendeleyin ister. Yani sırf havucu rendeleyip Limon yağla ye daha güzel Salatayı bozvan bir şey çünkü havuç Her salataya yakışmıyor Bir kere tekstür ha. olarak sert tekstür. Yalan mı sen yiyorsun orada. O salatada Maralı, salatalık, tekstür çok önemlidir. Yumuş yumuş bir şeyler, arada bir tane şey geliyor. E canım ama ona Havuç, bakarsan e, bir birkaç tane salatanın içinde Kuruton var, bilmem ne var. Onlar böyle yumuşaklar ve sertler bir araya gelecek ki o yumuşaklıklar arasındaki kıtırlıklar da seni cezbetsin. Seni mesela kurutonla mı dövsünler, havuçla mı? Benim bir Beni niye dövüyorlar Julian kesilmiş mi yoksa rendelenmiş so. mi yoksa bütün mü? Bir chop yapacaklar. Bütün mü? Job cop yapacaklar gerçek Tamam Onu havuçtan mı yapmalarını isterseniz Kurutondan mı? Ay çok şimdi çok ben de arada kaldım iki tane vazgeçemediğim şey Bir tarafta kuruton bir tarafta havuç Ben, ben... önce onu Ben kur... tercih ederim ben... Çünkü bir vuruşta kırılır gider Ama öyle deme havucu uzun uzun döer. Öyle deme onu vuracak adamın şeyine bağlı Yeteneğine bağlı. bağlı Mesela böyle vurur sürttürerek çeker mesela O zaman kuruton daha şey Ben vuracağım tıp tıp. sürttürerek çekmeyeceğim <gülüyor> bir kez zaten sizin su. O zaman, e, o zaman kuru ton. <gülüyor> o zaman ben de şöyle söyleyeyim. Sen ben... faiz tarafını belli et Yani <gülüyor> tarafın belli. Havuç. Aa. Havuç mu? Havuç istersen. Inan <gülüyor> İnanmayınız. <gülüyor> Ay vallahi ne bulursanız yiyin. Hakikaten bu havalarda çok yiyin önemli. Niye vallahi canım? Zaten böyle bir kadınların erkeklerin şişmanlık derdi de olmasın. Bin, bin kat şey giyiyoruz zaten üst üste öyle göbeğim çıktı bilmem ne kilo falan şurada. O ne zamana kadar? mart Mart'a kadar mı? Mart'a kadar hocam. Bence dert Şubat'ta olmamız. dert etmeye başlayalım. Şubat'ta hafif hafif dert etmeye başlayalım. Şubat'a kadar yani Şubat sonuna kadar. Hocam, Şubat, Şubat sonu Mart başı. <gülüyor> tamam çok güzel. Mart'ın yarısı şişman yarısı zayıf diye düşünelim. Eskiler öyle derler. Mart'ın yarısı gucuk öbür yarısı bikini aydır derler eskiler. Ay ege vallahi var ya resmen bir anılar geçidi diyeyim. Yani derseniz... şey oldu yeniden. Üstüne Ahmet Sağlam şov sosuyla beraber Şimdi, vallahi. Bu formatı unutmamız için yani arınmamız lazım. Tabii mi? ki unutmak, unutmak değil, değil ama yani unutmak en azından... kendi formatımıza olmayan formatımıza dönmemiz için. Dönmemiz için hakikaten e, böyle bazı şarkılar var ya akıl böyle dinlediğin zaman sürekli aklında dolanıyor. Hı hı. Genellikle reklam müziklerinde falan oluyordu o. Öyle bir şey çalmamız lazım şu anda ege. Evet. Ne olabiliriz? Ne çalabiliriz, ne çalabiliriz, ne çalabiliriz? Ne çalabiliriz, ne çalabiliriz? Hmm, akü, akü, var mı akü şarkısı? <gülüyor> Dilinize dolansın istiyorsunuz evet, değil mi? bir diline dolansın. O yüzden akü şarkısı geldi benim aklıma. Hmm. Hmm. Ama o da reklama hmm, girer. şarkısı olmaz. Akü ne şarkısı olabilir olmaz. Ne olabilir? 3, <gülüyor> 3,5 metreyi zaten dinleriz. <gülüyor> o zaten hep aklımızda. olmaz. olmaz. Olmaz şu olabilir şöyle bir bakıyorum için, benim aa. aklıma da şimdi öyle dediğinde ha şu çok güzel olur diye bir şey de gelmiyor Dile Pelesenk olacak bir şey lazım Ne yapabiliriz hmm. faiz senin aklına ne geliyor böyle şeyler inanınız, inanmayınız lan Valla da... ne olabiliriz şey abi, için... Şöyle <gülüyor> ilginç bir şarkı Yabancı bir müzik olabilir Yabancı, Yabancı evet. sözlü olsun Yabancı sözlü olsun ee... desek olmaz. olmaz saçma olur hmm. Aa ben çok güzel şarkı çok oldum şarkı Dur dur dur bir dakika bakayım Hani size çok güzel şarkı çalayım Dün misafirlerimizden bir tanesi Aklına gelmiş Çaldık dükkanın havası bir anda değişti Haydi canım oradan. istek mi geldi dün? Hmm, ne geldi. güzelmiş Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tübrası Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler Radyolarının başındakileri bir kez daha günaydın diyelim Karlı buzlu bir çarşamba sabahında sizlerle birlikteyiz 7 Ocak 2015 çarşamba sabahındayız 7 Ocak 2015 Perşembe dersem inanmayınız Ama formattan yeni Bir şey yapmıştık ya vallahi, doladım, değil mi? Yine hakikaten dakikasında ya bir arındık yukarıda ben Vallahi duş alacağım ya Bu soğuk havada bana duş aldıracaksınız ya Yukarıda mı? Ya. <gülüyor> yukarıda dedi. Yukarıda duş almaya gidiyorum derse <gülüyor> İnanmıyoruz <gülüyor> İskoçya'da yaşayan bir balıkçı İskoçya'da değildir o Norveç'tedir Kesin onun ya anası ya babası Norveç'tedir Ben Doğru. de hiç Oktay hayatımda duymadım İskoç balıkçı İskoçyalı balıkçılar, balıkçılar çok Eteklerimizi meşhur. giyeriz kiltlerimizi giyeriz Balığa çıkarız Mesela sırık Çünkü... atıcısı desem falan anlayacağım ne Sırık mı kütük Kütük mü atıyorlardı onlar? Sen etekli gözünün önünde... Kütük değil kütük. kalas, kalas satıyorlar. Ne kadardır bu kalasların boyları? 3,5 metre, metre kalasları atıyorlar. Metre değil ama İskoçya'da başka bir şey var. Ne var be? Hmm. Aa, uzunluk ölçüsü doğru. Köter, fit, foot, fit, foot, fit. Sizde ölçülerimiz hep futla fitle demiş. İskoç balıkçı John Sauter. 42 yıl önce Kuzey Deniz Kıysı'ndan... Deniz'i mi dedim ben? Hı -hı. Fahir de mutfakta bana Ece dedi az önce. Ece demedim. Hadi dedim, hadi. Başka bir anlaya dönüştü şu andaki anı. Siz <gülüyor> <Senin> oku... <gülüyor> Kuzey denizi kıyısından bıraktığı Mesaj, mesaj dediğim şişeye koyulan, koyulan mesajlardan 42 yıl sonra nereden çıkmış olabilir? Süreniz başladı. E Harafından <gülüyor> çıkmış olabilir, koymayı unutmuş. Aa biz bunu koyacaktık diyor. Herkesi kendi gibi bilen radyoyu çek yıkayacaksın. sizden a de cevap alayım. Aynı yerden mi Oktay? Yani Çünkü what goes around, around göre döner dolaşır aynı yere gelir. Bu da başka bir alternatif <gülüyor> cevap değil. 73 yılında balıkçılıkla ilgili bir almanak e, üzerine <gülüyor> yazarak limonata şişesine koyduğu bu notu e, New York'ta tatil yapan bir Alman turist bulmuş. Daha geçen hafta. Ondan <gülüyor> hmm. hmm. sonra... Hemen bakmışlar. Oktay şu Şişe... anda yaşanmışlığa dönmek üzere Anı'dan ziyade. <gülüyor> haber Anı'ya döndü şu an. Ondan sonra dur bakayım bu da dünkü e, Milli Piyango tarihçisi <gülüyor> gibi bir haber yani. Bir parça... Ha sonra balıkçıyı bulmuşlar. Yaşıyor muymuş? Hmm. Evet yaşıyormuş. <gülüyor> Ölmüş maalesef. Dur bakayım bu ne bu... zaman? Şöyle Bir parça kağıdı yırttım. Üzerine adımı, adresimi ve o günün tarihini yazdım. Daha sonra mesajı... Y marka limonata şişesinin içine koydum Ama ve Ama söyle Oktay İskoç limonatası sanki Hakikaten şey yani hep sen öncesin limonatası. Üş, ya. Çekremiştir tadı da zaten. Bil de çekremişmiş. Zaten Birer alır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel limonata markasıymış. Çekremiş. <gülüyor> Kabınızı çok güzelmiş limonata. Bil de aynı şeyi yapmıştı. Bil kim bebeğin falan demişler. O öldü. <gülüyor> Kayınbiraderim demiş. He anladım. İniniz mi yani demişler? Yok demiş kayınbiraderim. Kayınbiraderim demiş. Ancak onun mesajı bir yıl içinde bulunmuştu. Ben ise kendi yazdım mesajı. Benim mesajı ara ara ara ara bulamadık. Çoktan unutmuştum. Bu kadar yol gitmiş olmasına, ne yapamıyorum demiş. İnanlar. İnanmayınız demiş. İnan. İnan. İnanmayınız. İnanmayınız. İnanmayınız. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ondan sonra balık tutmak için denize açıldıklarından notu. Valla bu balık balıkta galiba bir vakit oluyor ya balık tutma şeyinde. Ee, ne yapalım? Kekremeşli suyalarını falan diye. Kekremeş limonatalarını <gülüyor> içtikten sonra. Notu yazıp şişenin içine koyacağım. Ben koymuştum. de o zaman bu yaz bir tane şişenin içine şey koyayım. Ne şişesi seçeceksin? Ne? Özel bir tercihin var mı? Bilmiyorum. Tıpalı güzel böyle bir şişe yapar. mı pala diyorsun? Ama şey şeffaf bir şişe tercih edeceğim ki hemen yani böyle mektup olduğu görünsün içinde. Hı hı. Ve de içine sırf küfür. <gülüyor> bu bulanda aa abi şişe nereden geldi hocam falan. <gülüyor> Ve seni bulması da kolay olur. Çünkü ilenir sana. O da sana. alsın böyle küfür ederek suyu <gülüyor> alsın. Adresini takım. falan da yazacak mısın? A Yazmam canım. Adresini yaz. E nasıl, o zaman nasıl geri gönderecek? Çünkü bak normal Geri göndermiş şeyi Esas ondan, ben senin diye bir şişeyle göndersin. Ondan bu adamın eline geçmiş şu anda Vay be şu Alman Almanlardaki gerçekten Disiplin Disiplin ve şeye bak ya O zaman yani şey yapacağım Adresini bulmuş daha doğrusu o adrese Güzel kargolamış şey yapmış paketlemiş kargolamış oraya ya Ben şey İskoçya. yapacağım o zaman Adres değil de Orada e, telefonumu falan koyarım bu, Ve de IBAN numaramı Bu şişeyi bulan Swift kodu tabi yurt dışı olabilir çünkü İBAN'ı bu şey bulan şu arttırırsa bir miktar para yatırsın lütfen. <gülüyor> İktisat dünyasındaki diplomasının yaradığı şey Swift Code. Yayında Swift Code dediniz teşekkür ederim. Nereden göndereceksin? Çeşmeden gönderim. Bu yaz çeşmeye gitmeyeceğim derse inanmayınız. <gülüyor> Ay ay. herkes çok mutlu şu anda. Alman turist de çok mutlu. Evet, Alman turisti çok mutlu. Kayınbirader, kayınbirader bil, bil bozulmuştur buna. O da o, bize evet. öbür hafta bulundu. Bu ertinki 40 sene sonra bulundu. Geldi bize şey yapıyor efendim zaten 3 kişiyiz dersek inanmadınız. <gülüyor> <bizim. gülüyor> Buyurun bölüm Evet, e, o zaman size birazcık şey yapayım biraz. Ayrılık haberlerini, Ayrılık haberlerini vereceğiz tabii ki. O bir kere Ankara'da bugün yarın e, okullar tatil. E, dersek inanın. İnanın. Üniversiteler tatil dersek, sınavlar iptal dersek i̇nanın. inanmayınız. <gülüyor> Allah'ım çok iğrenç. <gülüyor> Kurtulamıyorum. Battıkça batağa saplanıyorsun ya. Akü reklamı abi. Çok Olay. güzel akü reklamı var onu unutturacak. <gülüyor> Neyse bu arada Çağla şikerli Emre Altuğ maalesef. Maalesef yılların verdikleri. Reza Ebru Gündeş için de öyle iddialar çıktı. 2015 Yok. bitsin artık diyorum ben ya. bir artık 2015 diyorum. Yani böyle ayrılık haberleriyle geleceksen hiç gelmeseydin daha Vallahi iyiydi. Böyle şey olur mu ya? 5 ve 2,5 yaşında iki oğulları olan manken sunucu Çağla popçu Emre Altuğ'u Altu boşanıyorlar. 4 yıllık aşkın ardından 10 Ağustos 2008'de evlenen çiftin son bir yıldır ilişkileri maalesef hiç yolunda gitmiyordu. Çünkü Çağla... Emre Altuğ yanına bir şey daha koyamadı. Neyi? Bak manken. Slash sunucu. Emre Altuğ da. Emre... De... Altu da sunucu. Sunucu. Zamanında çalışkan oyuncu diye geçiyor gazetede. Aileler yarışıyor da hatırlamıyor musun yani? Popçu da sunucu Ama çalışkanının oyunculuğu da var. Oyunculuğu da var. Tabi. Ne mahallesi? Cennet, Cennet mahallesi. Cennet mahallesi. mahallesi. Ee, Emre ne... Altuğ'un var mı oyunculuğu? Var. Emre Altuğ aslında oyuncu zaten. Ama popçu diye geçmiş Ha doğru. Olur. şeyle Evet. Neydi? Şeyle değil mi? Çok ne çok iyi ne? oyuncu. Neydi? Ne dizisinde ne dizisinde oynuyordu. Neydi o dizinin adı? Bilemeyeceğim. Hayat, hayat güzeldir. Harik La Vitabella <gülüyor> diye yurt dışında da oynadı. <gülüyor> Neydi ya onun adı? Tatlı dizinalı. hayat. Tatlı hayat. ha. Evet. Ee, Çağla Şikel 2 Ocak'taki doğum gününde arkadaşlarına artık bitti. Geri dönüşü yok diyerek boşanmanın manyelini vermişti. Ve de Facebook'a da prenses olmak için bir prens'e ihtiyacım yok. Ben zaten kralın, kralın gözüyüm diye. Yani. Nasıl açıklama yapmışlar? Şimdi çiftten açıklama geldi diyor. Şey de gazete de Hayır yani nereden açıklama <gülüyor> yapmışlar? Basına yolladıkları faksı faks, mı buldun? Faks faks, faks. faks şu anda elimizde faksımız Hünler var. faks mı gönderiyor evet, ya öyle. Evet, faksımız var. Şöyle diyorlar. E, üzülerek belirtiyoruz ki 7 yıllık süren evliliğimizde yol ayrımına girdik. Nokta. Biz büyük bir aşkla ve tarifi mümkün olmayan bir sevgiyle evliliğimizi devam ettirdik. Nokta. Ancak... Sürekli... Faks mı bu fahir telgraf mı? Faks. <gülüyor> Faks. Stop diye okursan telgraf, telgraf olurdu. olurdu. Ancak virgül süreç sonunda anlaşarak ayrılmaya karar verdik nokta. Bundan sonraki hayatımızda da her zaman birbirimize minnettarız nokta. Bu ayrılığımızda herhangi bir üçüncü kişinin ilgi ve alakası söz konusu değildir nokta. Bu cümleyi şeyden Tırnağa koyuyorlar. Kapat. Evet. Çocuklar kendilerini suçlu hissetmesin evet, diye. Evet çocuklar hakikaten. Üçüncü kişi diyeceğimizden maç yapacağız. Çocukların bence. adı Kuzey ile Güney miydi hatırlamıyorum da. Kuzey ile Doğu Uzay Batı Uzay Uzay. Uzay ile Kuzey mi galiba? Uzay ile Kuzey. Kısmet nasip buraya kadarmış. Hayırlı yolculuklar. Tebrik olsun. ederiz. İkisinin de yolu. Bahtı, Böyle Kuzey ayrıldıkları için. Valla teşekkür ederim. Ayrılabilecek Ayrı en Ama bir artık 2015 diyorum ben. Ege tamam onu alacağım ya vallahi yemin ediyorum alacağım ya. Ee, hanımlar, hanımlar, müjde, hayır, hanımlar müjde. Sigarayı bırakmak mı istiyorsunuz? İşte aradığınız fırsat ayağınıza kadar geldi. Amerika'dan ülkemize e, son teknolojiyle getirilen sigarayı bırakma yöntemi e, sizi sigaradan e, kurtaracak. Nasıl hanımlar, kurtaracak? Yönelik evet, hanımlara yönelik miyim? Evet, hanımları yönelik. Çünkü neden? İşin içine. Ee, bakıyorum saate 9.17 rahat söyleyebilirim. E, regle periyodu giriyor. E, regle periyodu içinde kadın olmak ne gerekiyor? Şartoş. Evet. Şimdi açıklayalım nasıl yapıyorsunuz nasıl bunu? Nasıl Regle periyodunun 15. günüyle 28. gününe kadar ki sürede yaparsanız sigarayı bırakma aktivitenizi e, başarılı olma şansınız 9. Dokuz, dokuz mu? <gülüyor> dokuz i̇yi ya çok iyi. <gülüyor> çok güzel gidiyordun. En sona birini vermeyince bir kaldırıcıda Ay kat kat diyecektim. Dokuz kat artıyor. <gülüyor> artıyor. Tamam. Ee, normal başka bir güne nazaran. O yüzden e, bu dönemde en yüksek seviyeye çıkan projesteron hormonu sayesinde nikotinin vücuttan temizlenmesi adeta... Basit. Bebek kişi. Bebek kişi diyeyim. Beybi... Hangi hormonu mu? Tekrar ediyorum. Progesteron. Progesteron o zaman biz de progesteron bastıralım vücuda. Progesteron olabilir o. Progesteron başka değil de Başka bir bakın başka bir şey Ondan var. Ondan da bastırırız vücuda. Aa ikisini. Yani olur. yanlış olmasın çünkü giderse progesteron bastıracağım diye progesteronu bastırırsın. Başka, başka manyak. Da da kendim şey bulunamadı sizde öyle Formonu bir şey. Hormonu buldum mu bastıracağım. Diceğimeceğim progesteronu. de takviyesini progesteronu o zaman ya. Neyse. Doğal yolla biz alamıyorsak erkekler olarak Apı vardı. Var canım yok yok doğa alıyorlar. Havuçta var galiba. Havuç mu? Havuçta. Zaten sigarayı bırakanlar dikkat ederseniz hep havuç yerler. O zaman krutonu, kurutul kurutonla ya havuç. Kuruton hayır. Havuca evet diyoruz. İkinci kere aynı sonuç çıktı bugün yayında ki bu ender olan şeylerden biri. Evet. Bir bir de ayrılık haberlerine nispet adeta bir başka haber veriyoruz. <gülüyor> bir, birleşme Ulusu haberi. Hmm. Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian paranteziçi 34'ten kocası Kanye e, parantez içi 37. İkinci bir bebek sahibi olmak için çılgınlar gibi uğraşıyorlar. Gel artık 2015 diyorum. <gülüyor> Bak gördün mü bir anda 5 dakikada değişti işler. E, i̇kinci çocuk için uğraşmak demek bunlar fırsat buldukları andan itibaren ne yapıyorlar? Çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Çalışıyorlar. çalışıyorlar. çalışıyorlar. Ailesiyle birlikte rol aldığı Keeping Up With The Kardashians. adlı programda Konuşan devam. kim? Tabii devam ediyor. Birlikte katıldıkları bir fotoğraf çekimi sırasında bile fırsat buldukları esnada çalıştılar. Çiftin Nerd adında 18 aylık bir kızları var. Neden bir de Sevt adında melek yavruları <gülüyor> olmasın. Evet. Çok güzel topar ediyoruz. Var. O zaman biraz şarkılar, türküler diyelim sevgili dinleyiciler. Charlie XCX ve Boom Clap geliyor dersem Modern sabahlar. Modern sabahlar. Şöyle bir Şöyle Mesih Radyonuzdaydılar Duy ve Gel'le Moder Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Radyolarının başındakileri bir kez daha günaydın diyelim ve esprilerle şakalarla çarşamba sabahının gündeme bakmaya devam edelim. Bir daha radyo desene. Radyo. Aa şey gibi söylüyor. Radyo. Manu gibi söylüyor. Radyo. ben zaten aslında Manu ciao dersem inanmayınız. Manu ciao tak yapmayı düşünür müsün? Hangi şarkısında vardı? Radyo della şey yani. Dalaçinca böyle bir şeydi ya. Radyo de, mı? ne la manya mıydı? Dalaçincaya takılma radyo sen şey yapıyorsun. pay. Radyo Hayır. onu da çal dostu zamanı ge. Madem bu kadar Hadi lafı çalayım. geçti, tamam, bu tamam. kadar lafı geçti. Hem de o biraz havayı ısıtır e, bence de. Avrupa Uzay Ajansının Avrupa Uzay Ajansı UI değil. Avrupa Uzay European Space evet. Agency. Bravo Esa. yani ESA. ESA. E, kuyruklu yıldızı indirmeyi başardı. Filae biliyorsunuz uzun uzun konuşmuştuk kayıp. Eyvallah. Ee, şey olmadı mı zaten ters döndü bir şey oldu. Yani ters dönmüştü verev yatmıştı ee, güneşi alamamıştı falan filan. Buradan da güneşi alamıyorum. Ama hep bir umut vardı. Acaba denk gelir mi tekrar bir ışa bir şarj olur mu falan Gelemedi. filan Gelemedi. Şu anda efendim <gülüyor> <Maalesef>. saçınızı <gülüyor> cücürmeyeyim <gülüyor> yemişler filayı. <gülüyor> Ve nerede olduğu belli değil. Bu arada ee, yani siz oraya indirdiniz, aracı kaybettiniz ama bizim üçüncü hava limanımız hala yerinden oldu. <gülüyor> <gülüyor> Altışlar arasında kayboldu vallahi kahkahalar. <gülüyor> Güneş'e yaklaşması şu andaki tek... Güneşin umut... doğuşu, batışı farksız. Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşkız. Bu evet. şarkide Reza Zerrab'a <gülüyor> arman ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya bu bilim dünyasının çok şanssızlıklarla dolu olmasının yani böyle çok kötü bir tarafı var. Meşakkatli ve bir o kadar da şanssız. Yani çok böyle anlatması çok zor. Hı hı. Yani bu i̇şte kuyruklu yıldızı indiriyoruz şöyle oluyor işte kaç senelik onlarca senedir buna çalışılıyor falan evet. filan. Sonra bitişi pili bitti <gülüyor> diye herkesin anladığı bir açıklaması oluyor bir de yani. çok özür dilerim de bu pili beyefendilerin bitti. yaşadığı başarısızlığı bütün gazetelerde okuyoruz laboratuvarlarında yıllarca yürüttükleri araştırmalarda başarısızlığa ulaşıyor bazı bilim insanlarının onlar yazık kimse de duymuyor seslerini Yıllarca uğraşıyor orada. işte diyeyim, örnek alıyor onu kültürde geliştiriyor falan. Olmadı. Onu bir gün kullanırlar. Hiç şey yok. Nerede? Onu bir gün kullanırlar. O orada mi? başkaları da çok çileler çekiyor. Sadece ESA çekmiyor bu çileyi. Bilimsel araştırmanın başarısız olmaz Ege. Ama bu bu mesela kuyruklu izle indir, indirdik. Ne gönderdi? Bir şey gönderemedi. Neden? Pili bitti. Böyle ama Olur mu? Bundan da bundan da bir sonuç var. Abi Demek buradan... daha iyi pil koyacakmışız. Hayır. 100 milyon euroluk araştırmamızdan anladığımız sağlam pil koyacak. Stoklu çalışmaları gerekiyor. Bir tane göndererek olmaz. 10 yıllık projeyi böyle kadük hale getiremezsin abi. 2 tane, 3 tane yeri gelir 5 tane göndereceksin. Birinden birinin pili bitmez. Her taraf kuyruklu yıldız. Yani... Bu hmm. kadar zor mu kardeşim? Birini hesaplayan ya? öbürünü mü hesaplayamıyor? Zaten bunlar seri üretime geçildiğinde fiyatı daha ucuzlamıyor mu? Doğru. Yani yanlışım varsa Oktay düzelt kusura bakma. Mazlumun menzisi olan sensin. Ucuzluğu kuyruklu yıldızın yüzeyine inmişti Ben senden desem ki bir güneş paneli alacağım, sen bana bir fiyat verirsin. Ben dersem ki sana 5 tane alacağım, sen ona göre fiyat verirsin. Bir gelersin bir yerde bir kebap yenilir falan bir şey konuşulur. 5 tane ulan, kaç siz? kaçta alıyorsunuz? Sizin babanız nerede? Anladım ben seni dediğin Far. Mesela sen bana geliyorsun, bir güneş paneli alacağım, bu kadar fiyat. Ege geldi mesela, bir güneş paneli alacağım, bu kadar fiyat. O mu? Değil. Cık. Anlamadım. <gülüyor> Ben adamına Nasıl? göre fiyat bir demek istemedim mi? O yani, da var tabii o toptan, da var. Toptan aldığımız da... Şimdi bana mesela NASA gelse güneş paneli için... Ben bunlarsa bunlarda para bol. bunlar şey... Ama sen gelsen... Ben geldim için eve takmak istiyorum. Tamam. Şey mi Fahim senin de... Mesela sen geldin bir güneş paneli alacağım bu kadar fiyat. Ege geldi beş güneş paneli alacağım şu kadar fiyat. Tabii daha Biraz fazla olur değil, mu? değil mi? Şimdi kıyafete e, de o da bakılıyor ya... O da toptan. Toptan değil kıyafete bakar. Bir kere öyle şeye gitmeyeceksin. Lüks lüks kıyafetlerle gitmeyeceksin. Mesela... Dolmuştan ineceksin. Şimdi dolmuştan. ben zaten ben bir yere gitmiyorum. Benim canım var bana geliyorlar. Değil tamam mi? sana geliyor. Şimdi sen Şimdi geliyor bir bakıyorsun. Ben şimdi hususi arabayla. Ben mi, ben mi geliyorum? Yok sen sadesin sen. Ben terlikçi de güneş paneli satıyorum değil sen, mi? Sen güneş panelci. Kemer Kemeraltın, tamam. altında. Kemer altında güneş paneli. Güneş panelimiz gelmiştir bir mi? Terlikçi. Terlik, terlik de var mı biraz bazı arkada da iki raf terlikçi olsun. <Gülüyor> terlik kışın, olsun. Kışın terlik satıyorsun yazın güneş paneli. Çünkü kışın işler senin zayıflıyor ya. Ama o terlikleri ne yapacağım? Yazlık ya, terlik var gene. Kışında dursun ya. Yazlık terlik var yazılık terlik var yazılık ya, şey gibi düşün. Eczane gibi düşün. Eczanede evet, tamam. de, de terlik bulabilirsin. Aynı zamanda ilaç da bulursun. Tamam. Adam da güneş paneli. Çok terlik güzel. de bulabilirsin Tam işte. istediğim dükkan şu anda. Evet. Ha, şimdi şöyle bir gözünde canlandım. Bir şey sorabilir miyim Fazıl? Çok özür dilerim. Arkada da man mandram olsun mu arkada? O, onu sene yatacakmış sizin Oktay'ın. Öyle ruhsat alamazsın. Aynen. Hmm. Çünkü o gıda işine girer. Olmaz. İki, iki şey alamaz ben. Alamayız Farklı maalesef. girişler. Yok yok. Farklı girişler. Zaten <gülüyor> o, o, o, iskandı da atmış. belirtilmemiş o. O yüzden o yapamıyoruz. O Efe. o kısmet. Sen iyi o. Şimdi bak sen oturuyorsun. Böyle bekliyorsun. Tamam bekliyorum. bekliyorum. Ben bekliyorum. Sen dükkanın bir tane kredi kartı varmış. Bütün ödemeleri orada yapıyormuşsun. Kafan rahatmış. <gülüyor> Öyle düşün. Şimdi ben. <gülüyor> tamam. Hususi. Yer... O da hoşuna gitti. Hoşuma gitti. Şu anda güneş paneli ve kredi kartı. Ben şimdi geliyorum. <gülüyor> Ne yapıyorsun Fahir elinle gelmeye? Araba geliyor diyor. araba. Elim, ha, elim, araba. Yani. Ben de kapı açıldı zannettim. Şimdi hususi aracımla geliyorum. Güzel. Kemer altına. Ya bu dükkanın önüne. İşte kemer altında dükkan. Tamam kemer altına geliyorum. Sizin oraya da park ediliyormuş. İşte zor abi orada tek, tek arabanın geçecek yer var. Tamam ben değil. şu anda sorun yapmak istemiyorum <gülüyor> Fahir ama yani. Ama abi bir hani saniye. Sen arabayla geldiğin ve elinle gösterdiğin için. Arabayla geldim. Benim ama. arabayla geldiğimi gördün. Bir iniyorum böyle Üst, üstümde kürkler mürkler. Ben senden güneş paneli istiyorum. Şimdi sen bana güneş paneli. Ya. Pardon. Fire, dolaşan bir adam. Uzay ajansı alıyorum abi? Avrupa Uzay Ajansı'na. Gördük hepsi. Rakçı edel... adamlar hiç kürklü adam görmedim Sen bir de ne zaman geliyor? Hangi mevsimde geliyor? Yani hangi ay? Bu aylarda geldim abi. Bu ay mı geldi? Sen değil. ucuz olur diye önceden mi alıyorsun güneş panelini? Kışın alıyorum ki ucuz olur diye. Yazın çünkü dünya para. Her taraf güneş milletin aklına gelir. Ha anladım. Ucuz olur diye ha, alıyorsun. Şimdi ben öyle gelmem bir senin hoşuna şey gider yani gözünde. Şimdi sen bana diyeceksin Ama ki başka güneş bu... paneli 100 lira diyeceksin. Ama ben şimdi geldim. Güneş paneli metrekareyle satılır. Metrekare Sen, 100 ben mar. önce sana bir çay ısmarlarım önce. Ya tamam ısmarlar da... Çay içer miyiz falan dedim. Kemer Arabayla gelmem mi seni şey gözünde böyle adam ha, demek ki parası var dersin. Yoksa ben geldim dolmuştan indim. Geldim böyle üstümde eski bir gocuğumla. Tamam. Ben abi burada güneş paneli şey falan diye gelsem bana yine 100 lira fiyat mı çekersin? Ben ee, dolmuşla gelen ve abi falan diyen <gülüyor> <gülüyor> ona... Yani daha fiyat çekme değil ama ondan daha ümitli olurum. Ya yani fiyatlar aynı alacağım. olur. Çünkü yani derim İştirmez ki misin? Derim ki yani bu adamın demek ki dedim bütün parası güneş paneli için şu anda cebinde. He bana. Sen Kürt'le gelen adam değil misin falan? ben Kürt'le geliyorum veya Ö Öteki adamı işte. Öteki adam. gelen adama. Ha öteki adama şey yaparsın. Bir ben şey de yapmam. tam ondan, tersine ondan gidelim. da ümitli Yahu olurum ya. Terlik bakarım. <gülüyor> Tarih bakarken Hocam bunlar ne ya Sen falan derim. Sen nasıl geldin ama nasıl? Bak adam ne güzel anlattı. Hiç anladım. fark etmiyorum. Ben yürüyerek Dolmuş'ta öte taraftayım. Dolmuş'ta gelen adam Ege Ben tamam. girdim terlik Oto... bakıyorum. Sen hatta otobüsle gel indikten sonra da şey, dükkanı girince şey diye sor. Hem bir şeyler bakarsın hem de buradan kaç geçiyor? Kaç numaralı otobüs geçiyor? <gülüyor> 114 şey falan geçiyor 114 mu? 114 geçiyor mu falan derim. Sorun ettiğinde mi sen geldiğinde? Bak kürd oyunu tip adamlar. Çay, çay mı içiyoruz biz kürdler? Çay içiyorsunuz. Bana tabii ben dolmuştan indiğimden bana bir şey ismarlıyomuz. Tarçın ismarlayayım sana da. Tamam. Tarçın. Bir <gülüyor> tane de tarçın alalım. Tarçın ben ne? terliklere baktım. Tarçın sıcak tarçın vardır ya çok güzel. Orayla et tipi mi? O, onun gibi değil. Tarçın işte bildiğin tarçın. Size, sana ben şey derim. Hocam şu tahtalar ne derim? Ben kilitlendim de bildiğin tarçın dedi çünkü. orada Tarçın suda da eritiyorlar çirkin bir şey oluyor. Ona da tarçın çayı lütfen. Evet abi. Ben bu tahtalar ne hocam derim. Tahtalar mı? Hayır. Panelleri hiç bilmiyormuş gibi. Tamam. Tahtalar ne derim. Sen o zaman pahalı mı bunlar falan diye ama o zaman başından sanmak için mi fiyat verirsin? Tabii canım hiç anlamayan adam yani. Terlik almaya gelip güneş paneli almaya ilgilenmiyormuş gibi sonra da şey diyor 100 lira dersen de kaça kadar açıksınız diye terli dalmadan çıkarım. Evet. burada bana sorulmuş bir soru yok herhalde. Herhalde evet, girdi boş yere işgal <gülüyor> Güzel etti. girdi, topladı, tartçanını içti, gitti. 100 lira lirə fiyatdaydına abi aynı fiyat Ama verdin. sana da aşk olsun nokta. Yani bana ben zannediyordum ki bana daha çok Kürtle geldim ve hususi aracımla geldiğim için senin gözünde intibağım yükseldi. Bu herifin durumu var. Ben ama biz hiç tanışmıyoruz değil mi o zaman? Yok kadar? sen ama esnaf mısın? Yok o zaman Dürüst bir de şey de fark etmez. Misin? Dürüst de esnaf mısın? Bir şey fark et O hiç belli olmaz Fayed. Dediğim gibi dolmuşla gelen adam belki cebinde bütün parasını güneş banyosu tutuyor. Bence dolmuşla lükse girer. Evet doğru. Otobüs neyine yetmiyor derler? Doğru. <gülüyor> O Neyse. yüzden e, o yüzden bence toplu taşı kullanalım. <gülüyor> <gülüyor> toplu taşı. Özellikle böyle mevsimde. <gülüyor> Güneşe yaklaşması lazım şu anda Filae'nin. Biliyorsunuz e, kuyruklu yıldızın yüzeyine indiğinde iki kere sekip e, karanlık bir çukurun içine düşmüştür, düşmüştü. Ha, düşmüştü. Da, çukurda da birileri Anladım. varmış. Onlar da şey diyormuş zaten. Gökten Filae'ye yağsa o da şeyden seker, göktaşından seker tepemize düşer. E, şu anda e, bekleniyor efendim demişler. E, ESA daha yeşe yaklaşması. Ne oldu bu proje tamamen bitti mi şimdi? 10 ya, yıllık proje bu şekilde sabah yani, gidiyorlar gene yani. mesela boşu güneşe yaklaştı mı bakayım ee, yaklaşmamış Zaten ne yapalım çok, bir, çok... bir dengeleri bir daha bakalım efendim sayıları gözden geçirelim öyle yemeği de dağılır. Yani sana. her şey mantıklı geldi sadece sabah gitmelerine itirazım var gece nöbetçi bırakıyorlardır diye düşünüyorum. Gece bir tane nöbetçi Çünkü bırakıyor eskiden nöbetçi de onda değil, full pekçi. kadroydu şimdi yemekten sonra boş görünmesin diye 3-5 kişi kalıyormuş günde diğerleriden müdür gelirse nerede bu arkadaşlar dışarıda güneşe bakıyorlar diye şey yapıyor. Çünkü yani Esa'nın içinde bulunduğu o çalışma o laboratuvarın olduğu güneşin olduğu gündüz gece saati ayrı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Filay'ın güneşe aldığı saat ayrı. mükemmel bir <gülüyor> gün olacak